84 konu Hazreti Peygamberin Beşir bin hasasiyeyi İslam'a davet etmesi Beşir bin hasasiye şöyle anlatıyor Rasulullah'a vardım beni İslam'a davet ettikten sonra ismin nedir diye sordu ismimin nezir olduğunu söyleyince Hayır sen beşir müjdecisin dedi Böylece Rasullü Ekrem beni safada misafir etti Rasulullah'a bir hediye geldiğinde bizi onda ortak kılardı ona bir sadaka geldiğinde tamamını bize verirdi bir gece Rasulü Ekrem çıktı, ben de onu takip ettim, El-Baki denilen mezarlığa geldi ve onlara, ey müminlerin mümin kavimleri, selam sizin üzerinize olsun, biz size layık olacağız, kesinlikle biz Allah içiniz ve ona dönüş yapıcılarız, siz geniş bir hayra isabet ettiniz, uzun bir şerri geçtiniz, dedi, peygamber bunları söyledikten sonra bana bakarak, sen de kimsin, dedi, dedim ki, ben Beşir'im, bunun üzerine, Allah'ın senin kulağını, kalbini ve gözünü İslam'a açıp, seni, eğer biz olmasaydık arz, ehlini yıkar, yere batırırdı, diyen Rebiatul Fers kabilesinin arasından kurtardığına sevinmiyor musun, dedi. Ben de, evet, ya Rasulallah, dedim. Rasulü Ekrem, sen niye geldin, diye sordu. Dedim ki, senin düşmandan veya zararlı bir hayvanın seni ısırmasından korktum da ondan dolayı geldim. Bir başka rivayet şöyledir. Senin alnından tutup da seni Rebia kavminin arasından çıkarıp İslam'a getiren Allah'a hamd etmiyor musun, Rebia öyle bir kavimdir ki kanaatlerine göre eğer onlar olmasaydı yeryüzü üzerindekileri yutar, altına alırmış, dedi.